mesela size bir aşure çorbası pişireyim. Bir de aşure çorbası pişirip. Nereden kaldı bu aşure? Nuh Aleyhisselam'dan. On Muharrem Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin karaya çıktığı gündür. Tam altı ay suların üzerinde yüzdü Nuh Aleyhisselam. Ve, ve ceviz, badem, iyi kuru üzüm, fıstık, kuş üzümü, gül suyu gibi deposunda kalan, geminin ambarında kalan şeyleri toplayıp onları geminin hızlı bir fırın sisteminde pişirip çorba yaptılar, aşure olarak yediler. Eee, 900 sene Allah diyen bir peygamberi de biz hatıra olarak canlandırmayacağız mı? Biraz insanda haya olması gerekir. Kardeşler yahu rakamı söylerken acaba yanlış mıdır diye insanın aklından geçiyor. 950 tane 365 gün Allah'a iman edin Allah'a iman edin Allah'a iman edin diye ağlayan bir adam ya bu 950 sene yeryüzünde Allah'a bir kişi toplamak için çıldırasıya çalışmış bir insan ve 80 kişi toplayamamış 950 senede sonunda beddua etmiş neslini kurut bulunanlığını Allah'ım demiş Allah da bu duayı kabul etmiş. Ve ona bir gemi yapmasını emretmiş. Marangozluğa soyunmuş bu sefer. 950 sene onunla alay edenler, o senin derdin bizden çivi toplamaktı demek ki, sen bunun için bu dedikoduları yapıyordun diye marangozluğuyla alay etmişler. Alaylar, humanyalar altında bir gemi yapmış. Allah ona o gemiye kendisine bir sene yetecek kadar erzak almasını emretmiş. Hayvanlardan da birer çift almasını emretmiş. Fili, öküzü, boğası, ineği, yılanı, böceğini doldurmuş gemiye. Bir kendisi çocuklarını bile alamamış. Mümin olmadıkları için çocuklarını da gemiye almış. Gemiye veda ederken de çocuğu, baba merak etme tepeden selam veririm sana ben diye alay etmiş onunla çocuğu. Kur'an'dan öğreniyoruz. Altı ay dağ yok, ağaç yok, nehir yok, dere yok. Yeryüzü su olmuş altı ay. Altı ay suyun üstünde akıbetimiz ne olacak diye merak etmişler. Ambarlarında fıstık, ceviz, kuş üzümü, gül suyu mu vardı onunla çorba yaptılar. Hiç mi Allah'tan utanmaz insan? Böyle büyük bir mucizenin, Kur'an bunu ibadet, zikir, cihad, peygamberlik ne dersen de hepsinin en güzel örneği olarak o gemide Nuh Aleyhisselam Allah'ın 124 bin peygamberinin içinden ilk beşine girmiş, ilk beş insanı Allah'ın yeryüzünde yarattığı, insanlardan birisi olmuş o büyük mücadeleyi, biz her on muharremde oturup gözyaşıyla biz acaba 80 kişi toplayabildik mi? 950 sene ömrümüz olsa bunu Allah için harcayabilir miydik? diye oturup tefekkür edip, Sabahlara kadar acaba Nuh'un biz kıyamet günü yüzünü görebilecek miyiz? Onun bastığı cennet toprağını görebilecek miyiz diye bir hasret, içimizde bir emel kaynaması gerekirken basite almak değil midir? Her zaman piyasada bulunmayacak kadar beş tane sütlaç kalitesinde, filanca fırınlı sütlaçtan daha kaliteli bir çorba yapacaksın, şekeri, şerbeti, şeker bile kullanmayacaksın, gül suyu kullanacaksın, içinde tatlı olsun diye her biri piyasada o aşureye katılan şeyler kiloyla bile satılmıyor gramla satılıyor küçücük 10 gram poşetlerde satılıyor onlar hep neden çok pahalı şeyler çünkü yani ceviz kiloyla satılıyor ama diğerleri gramla satılıyor 10 gram 20 gramlık mini poşetlerde satılan şeylerden alay eder gibi bir peygamberle aşure hatırası yapacaksın yoksa sen peygamberin torununun şehadetini kutlamak için mi o çorbayı yiyorsun içiyorsun Müslüman 50 tas çorba içebilir 20 tane helva yiyebilir Ama bunu Allah için yapamazsın Bunu yapamazsın Bir peygamberin 950 senelik cihadını Sen bir kaseye sığdıramazsın Yok İçinde fıstık Badem Kuş üzümü Filanca üzüm çavuş üzümü 50 çeşit bulunan bir tatlı Yenebilir hiçbir sakıncası yok ama bunu sen bana niye uzattın? Muhallesey selamın mücadelesinin yıl dönümü diye. Bu işte Uhud gazilerinin ruhuna, uş şehitlerine orkestra demek gibi bir şey. Bu işin ucu salındığı zaman, Nurettin Hoca bunu gündeme getirmediği zaman, aman millet üzülmesin diye düşündüğü zaman hoca efendiler Adamın biri kalkar, peygambere en büyük hizmeti yaptım. Ne yaptın? Mevlüdü yüz kişilik bir orkestrada okuttum der. O yüz kişiyi bulsaydı Resulullah da, tebliğci olarak Yemen'e gönderseydi. Aleyhissalatu vesselam. Kardeşler, en pahalı tatlı, en kaliteli yiyecekler mümine helaldir. Ama kardeşim, bu ne çılgınlık ya Altı ay Altı ay geminin üstünde Ağaç susuz Suyu içilmez fırtınalar Bütün yeryüzü su dolmuş, Gözün fırtınadan başka bir şey görmüyor Fillerle öküzlerle ineklerle Yedi katlı bir gemi değildi takdir edersiniz Gemi dediğinde ne zaten sandaldan büyük bir şey O öküzlerin ineklerin fillerin yılanların akreplerin ortasında Altı ay aşureyi nasıl yedi Nuh aleyhisselam? Utan Allah'tan utan. Neyi neye benzetiyorsun? Aaa. Tabi hocası da İslam'ı yaşatmak için kurulmuş derneği de Partisi de Kamuya mal olmuş bir şey aşura Tabi. Kamuya mal olduğu için Bunu söyleyecek hoca da Hayatından vazgeçmiş olması lazım. Her türlü itihama hazır olacaksın bu sözü söylemek için. Nuh olmak da zor Nuh'un mücadelesini Müdafaa etmek de zor Velev ki 5000 sene sonra olsa bile Zor bunlar Elbette Tatlı yemek herkesin hoşuna gidiyor Allah'tan Dondurma yoktu o bidat günlerinde de Nuh dondurması diye bir dondurma Çıkmadı sırada, sırada Dondurması da olur bunun Mesela dondurmalı aşurenin ne Sakıncası var Daha sevap Daha sevap kaymaklı olursa haşire daha makbul değil mi? Madem bunu Allah için yapıyorduk, kardeşim sabah namazı benim vaktim var, iki rekat yetmedi dört rekat kılayım diyebiliyor muyum? Dedim ve yaptım. Bundan sonra sabah namazı böyle olacak diyene Müslüman deniyor mu? Allah'ın dinine ibadet maksadıyla olsa, sabahleyin namaz kılmak şeklinde de olsa ilave yapmak var mı? Allah Hristiyanlığın el değmesi üzerine kaldırdı. Yahudiliği kaldırdı. İslam'ı kaldırmayacak. Ama kıyamete kadar pak bir nesil 100 tane, 200 tane de olsa muvahhid Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dini eksiltmeden ve fazlalaştırmadan müdafaa eden 100 tane berrak, naci, mansure diyeceğimiz bir grubu Allah muhafaza eder. Bidatçılar bidatleriyle yoğun kamuoyu desteğiyle yaşarlar. Yüz tane genç de Resulullah'tan kalan dini o berraklığıyla yaşarlar. Onlar da firka inacı olurlar işte. Burada düşülebilecek en büyük tuzak, kamuya mal olmuş bidatlerin aldatmasıdır. Aşura bütün, namaz kılanı, kılmayanı oruç tutanı, tutmayanı şekeri olanı olmayanı kolostrolü olmayanı şifa, ibadet zemzem gibi bir şey Bu da kolostrola da faydası var şeker hastalığına da faydası var tansiyonu da düşürüyor, çıkarıyor Her ne, ne niyetle yersen artık aşura Ebu Aleyhisselam 6 ay neyle sabretti işte o kaliteli aşura ile sadece inna lillahi وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diyerek teselli buluyorum. Bununla biz imtihan olmuyoruz. Bununla imtihan olmuyoruz. Çok ağır bir imtihan içerisindeyiz. Aman Allah'ım, hele kadınların bu işe düşkünlükleri, فَسُبْحَانَ Allah. 20 sene yalvarsan bir başörtü taktıramazsın ama aşurede müthiş Müslüman. İhlas, onu ne aşkla pişiriyorlar. Ne ihlasla kapı kapı dolaşıyorlar. Kendi kapısına kırk kere vursa bir Allah için bir dilim ekmek dese kapıyı açmaz. O aşure tabakları elinde o daire senin Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ne yaptın? Umre mi yaptın? Haçtan mı geldin? Neyi kabul etsin Allah? Aleyhisselam o fillerin gübrelerin içinde 6 ay geçirdiği günlere mi benziyor senin pişirdiğin o gül kokulu aşure? İçindekiler sempatik şeyler olabilir. Pişiriliş tarzında sıkıntı var çok kötü bir şey